Bugün Milyarlarca insan İsa Allah'ın oğludur Dedikleri için cehennem kütüğü Olarak geberip gidecekler Birileri onları da Cennete girecek diye dursun Onlar da onlarla beraber Hepsi cehenneme yuvarlanacaklar Çünkü Hannenin duasından itibaren Öyle bir şey oldu ki Göklerde Ya İsa yüzünden Yani Hannenin torunu yüzünden Cennete gireceksin Veya cehenneme gireceksin anne insanlığın Cehennemle cennet arasındaki Tampon kadın oldu O dediye ya bir gün Karnımdakini sana bağışladım Rabbim dedi Bu bağışı Allah böyle kabul etti Sünnetini yaptırdıktan sonra Tatilede gittikten sonra Yaz kursu için camiye göndermedi çocuğunu Din eğitimi deyince Okullardan sonra tatillerde Camiye ayakkabılığın altında Çocukları okutmaya göndermek olarak Anlamadı o Bir kadın Peygamber değil Peçeli değil Büyük mücahide değil Bedir görmemiş Uhud görmemiş Çanakkale görmemiş Ama bir kadın nelere muktedir Nelere muktedir Kadının karnı nelere muktedir kadın verince nasıl alıyor Allah